Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 46 gün kaldı. Avrupa Komisyonu'nun geçen hafta Geydoğlu patates ekimine izin vermesinin ardından iki Avrupa Birliği üye devletinden tepki geldi. Komisyon ekime izin vermişti. Ancak her ülkenin kendi toprakları içinde ekime izin verme veya vermeme serbestisi var. Avusturya bu patateslerin ekimini derhal yasaklayacaklarını açıkladı. Avusturya Sağlık Bakanı bu tohumun ekimini yasaklayacak belgenin hazırlığına başladı bile. İtalya Tarım Bakanı ise komisyonun kararından hiç hoşlanmadıklarını ve geleneksel tarım ile vatandaşların sağlığını gözetmeye devam edeceklerini bildirdi. Ünlü Alman kimyasal şirketi Basfa ait Geydoğlu patatesten önce Avrupa'da ekimine izin verilen tek tohum Geydoğu devi Monsanto'ya ait Mon 810'du. Bu arada komisyon Geydoğlu başka 3 tohumun Avrupa'da ikimine izin vermedi fakat Avrupa pazarında satılmasına izin verdi. Umuyoruz artık tohumlar bu tip kodlarla değil gerçek çiftçinin verdiği isimlerle anılır. Avrupa Birliği'nin son raporu Avrupa'da araçlarda kullanılan biodizel ve diğer yeşil yakıtların istemeden tropikal ormanlara ve sulak alanlara zarar verdiğini gösteriyor. Avrupa Birliği 2020'ye kadar 500 milyon Vatandaşın araba yakıtlarının %10'unu biyoyakıttan elde etmesini istiyordu. Biyoyakıt üretmek için özellikle Asya ve Latin Amerika'da ülkelerinde ormanların kesilerek tarım alanı haline getirilmesinden endişe ediyor. Avrupa Birliği'nin biyoyakıt açlığını karşılamak için 2020'ye kadar 5.2 milyon hektar alanın ekilmesi gerekiyor. Bu Hollanda'nın yüz ölçümünden Daha büyük bir alan. Peki bu alan nasıl var edilecek? Dünyada zaten ekilebilir alanların hemen hemen tamamı kullanılıyor. Biyo yakıtı sadece artıklarla ve atıklarla sınırlayıp belki sadece yerelde üretim ve kullanımına izin verip ticaretine izin vermemek gerek. Yoksa Avrupa bütün dünyayı açlığa doğru sürükleyecek. Dinozorlar yok olduğundan bu yana insanlık ilk kez hayvanları ve bitkileri evrimleşmelerine zaman tanımadan yok ediyor. Bu açıklama Uluslararası Doğa Koruma Birliği, IUCN'in Türlerin Hayatta Kalmasına ilişkin Komisyonunun Başkanı Simon Stewart'a ait. Türlerin Hayatta Kalmasına ilişkin Komisyon, dünyada soyları tehdit altında olan ve soyları tükenen türleri resmi olarak açıklama yetkisine sahip tek kuruluş. Uzmanlar dünyanın şu anda 6. yok oluş evresinde olduğunu belirtti. Bu kez önceki 5 evreden farklı olan ise bunun insan eliyle yapılması. Esas nedenler türlerin doğal yaşam alanlarının yok edilmesi, avlanma, yabancı türlerin yayılması ve iklim değişikliği. IUCN'in 2004 yılında dünya biyoçeşitliğine dair yayımladığı rapor herkese çok şaşırtmıştı. Çünkü raporda soyların tükenme hızının insanlardan önceki dönemlere ait fosillerden elde edilen bilgilere göre 100 ila 1000 kat daha hızlı olduğunu açıklanmıştı. O zamandan bu yana resmi bir açıklama yapılmadı ancak Harvard Üniversitesi'nden ünlü biyolog Profesör Io Wilson geçtiğimiz 20 yılda soyların tükenme hızının önceki döneme göre 10 bin kat arttığını söyledi. Normalde arada bazı soyların tükenmesi evrimin doğal bir parçası. Ancak bu hızla değil. Dünyanın üstünde bir dönem yaşamış türlerin yalnızca %2'si bugün hayatta. Ancak fosiller 3,5 milyar yıllık dönemde her yıl 1 milyonda ,000 bir türün yok olduğunu gösteriyor. Şu anda ise bu oran yılda Milyonda 100 ila 1000 arasında. En son bu kadar hızlı yok oluşun yaşandığı dönem dinozorların yok olduğu dönemdi. Yani 65 milyon yıl önce. Şu anda resmi olarak 208 tür yok olmak üzere. Bu türlerin çoğu yıllardır hiçbir yerde rastlanmadı. 17.300 tür ise tehdit altında. Her 5 memeliden biri, her 8 kuştan biri, her 3 sürüngenden biri ve her 4 mercandan biri... Eğer gerekli önlemler alınmazsa soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu yılın sonunda Biyoçeşitlik Anlaşması taraflar toplantısında ülkeler 2002'de Biyoçeşitlik Kaybı Hızını azaltmakla ilgili verdikleri sözü yerine getirmemediklerini açıklayacaklar. İlerisi için ise daha güçlü hedefler belirlemeleri gerekiyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çevreye duyarlılığıyla tanınan İmdat Avcı tarafından oluşturulan şarkıcı Kazım Koyuncu'nun adını taşıyan Hatıra Ormanı açıldı. Ormanı oluşturmak için yardım eden vatandaşlarla birlikte 4 bin fidan dikildi. Çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla yaptığı eylemlerle tanınan imdat Avcı, 2 yıl önce Marmaris'ten Gökova'ya kadar yol kenarlarını tek başına temizlemişti. Geçen yaz ailesiyle Marmaris'in koyularını temizleyen Avcı yaklaşık 1000 torba çöp toplamıştı. Şimdi ise kanser nedeniyle hayatını kaybeden Kazım Koyuncu adına bir hatıra ormanı oluşturdu. Çocuklarımızın geleceğine kanser riskini sokmayalım. Ne Mersin'de ne Akkuyu'da Türkiye'nin hiçbir yerinde nükleer masalı izin vermeyelim. Siz de nükleer.greenpeace.org adresine girin, nükleere karşı bir imzada siz atın. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 46 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği.